Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cemaat kavramı İslam dininin temel yapısını oluşturan kavramlardan birisidir. Elbette Cami'de namaz kılan bir grup Müslümanı kastetmiyoruz. Hadis-i şeriflerde geçen cemaat kelimesi ehli sünnet vel cemaat derken kullanılan kavram şeriatımızı bir sistem olarak ayakta tutan sistemin bütününde en önemli parçalardan birisidir. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in siyasi liderini seçmekle ilgili konular, halife seçimi, halifenin çalışma sistemi hep akide kitaplarında işlenir. Fıkıh kitaplarında halife seçmekle, imam seçmekle ilgili bir başlık yoktur varsa da akide kitaplarındaki bilgilere destek içindir. Ümmeti Muhammed'in başının kim ve nasıl olacağına dair bilgiler akide kitaplarında aslında akideyle ilgisi olmadığı halde almıştır çünkü Müslümanların siyasi liderlerini kim olursa olur zararı yok diye düşünemeyecekleri bir yapıda ele almaları gerekiyor bu sebeple de görüyoruz ki ulemamız ilk asırlardan itibaren bu konuyu imanla ahiretle ilgili başlıkların bulunduğu akide kitaplarına koymuşlardır İslam yeryüzünde bulunmak için cemaat ister cami cemaati değil dediğimiz cami kelimesi cema'a fiilinden türemiş bir kelime olduğu için orada durup namaz kılanlara da cemaat deniyor hadislerde kast edilen bu değildir ehli sünnet vel cemaat Cami derde namaz kılanlar demek değil. Dolayısıyla biz bir ehli sünnet vel cemaat penceresinden baksak, aynı sonucu görürüz. Hangi mezebin ekolün kitabına baksak, mesela şiilerin kitabına baksak, onlarda da konunun imanla ilgili olduğunu görürüz. Onlar tabi başka bir dereden su getiriyorlar. Ümmeti Muhammed başka bir kaynaktan su kullanıyor burada önemli bir konu ben ümmeti Muhammed'in yönlendirilmesi ümmeti Muhammed'in İslam eksenli bir hayat sürmesi konusunda bir tek insan olarak ne yapabilirim sorusunda elbette hiç gibi bir sonuç çıkar ne edeceksin ki bir kişi? Beş kişi, yüz kişi hatta bin kişi olsan ne edeceksin? Ama ben bulunduğum yeri sabitleştirerek Allahu Teala'nın emrettiğini kabul edip gücüm kadar, takatım kadar fiiliyatımı ortaya koyarak kendimi sorumluluktan kurtarmış olabilirim. Cemaat konusunda da böyle. Allahu Teala cemaat olmamızı istiyor. İslam yeryüzünde İslam var olması için cemaat istiyor. İnsanlar her biri bir tarafa doğru çekip gidiyorlar. Cemaat oluşmuyor. E ben ne yapacağım? Ben akideme bağlı mantığımla bir kişi de olsam ayakta duracağım böylece bu dünyada halifesi yok birliği yok Mekke'si Medine'si bile hür değil şeklinde bir ümmet görüntüsü olsa bile ben incelendiğimde melekler tarafından Ebubekir Bekir radıyallahu anhın Medine'de oluşturduğu peygamber sonrası mantığın sahibi olarak görüleyim kayıtlara öyle geçsin meleklerin kayıtlarına dünya dönmüş dönmemiş dünya yuvarlakmış dikdörtgenmiş hiç önemli değil artık çünkü ben ahirette nasıl karşılanacağımı dikkate alan birisiyim bu dünyada barakada mı yaşıyorum sarayda mı yaşıyorum benim için önemli değil ki olması gerekiyor mümin kimliğim açısından. Şimdi burada Allahu Teala'nın kitabından cemaatle ilgili yani ümmet yapılaşması ile alakalı olarak ayetleri incelediğimizde göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri, onlara örnek olarak okuyacağız. Cemaat meselesine ümmet olarak bir arada durma konusuna Olursa çok iyi olur. Nafile bir ibadet, çok sevap kazanırsınız diye bakmıyor. Namazın durduğu yerde tutuyor onu Allahu Teala. Cihadın durduğu yerde tutuyor. E, namazı ve cihadı, sıfıra yakın rakamlara indirgemişse Müslüman zaten söyleyecek bir söz yok. Namazı nerede görüyorsak, Kur'an'ı nerede görüyorsak, haccı nerede görüyorsak, cihadı nerede görüyorsak, Allahu Teala ümmeti Muhammed olmayı ve bu ümmet yapılaşma tarzını aynı yerde tutuyor. Ali İmran suresinin 103 ve 108. ayetleri, bu aradaki ayetleri çok net bir şekilde Bun ortaya koyun. Amevü belli <gülüyor> Allah'ın Şeytanı Röjüm. Bismillahi r rahim Uğtacımı bıhabbı Ve la tefarraqu. Allahın ipine hep beraber sarılın parçalanmayın. Vazkuru nimet Allah ilekum. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. İzkuntum kuntum Siz birbirinize düşmandınız. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Kalplerinize birleştirmeyi verdi Allah. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ يِخْوَانًا Allah. Allah'ın nimeti sayesinde mümin kardeşler oldunuz. Ara cümle koyuyorum. Ayet burada devam ediyor. Ben cümleyi ilave ediyorum. Nimet deyince kışın sobamız var ısınıyoruz. Yazın karpuz yiyoruz. Ekmek geliyor elhamdülillah hep bunları nimet anlıyorsak fe asbahtum bi ni'meti mümin kardeş olmayı Allah'ın nimeti anlamıyorsak İslam anlaşılmıyor demektir. Ayet çok açık. Ali İmran suresinin fe asbahtum ni'meti Allah'ın nimetiyle mümin kardeşler oldunuz. Uhuvvet ekmekten daha düşük bir nimet çeşidi değildir. İslam uhuvveti bu da zaten cemaat dediğimiz yapılaşmanın adıdır. وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ nar Aslında siz bu Allah'ın nimeti olan kardeşlik, ihvan olmadan önce ateşin kenarındaydınız. فَاَنْقَذَكُمْ مِنَ nar Allah sizi ateşten kurtardı, cemaat yaptığı için sizi. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ lekum آيَاتِهِ Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Ayet ne biliyorduk biz? Kur'an ayeti biliyorduk. Mucize biliyorduk. Mümin cemaat ve kardeş olmak da demek ki Allah'ın ayetlerinden bir ayetmiş. لَعَلَّكُمْ <gülüyor> tehtedun, Belki hidayet üzere olursunuz. Müminlerin hidayeti kardeşlerim diye Sarısına, siyahına, esmerine, kürdüne, lazına, türküne, arabına, uzununa, kısasına, kadınına, erkeğine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, Kur'an kitabımdır diyen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimdir diyen, Ebu Bekir'in başında bulunduğu ashab-ı kiram büyüklerimdir diyen herkes kardeşimdir benim. Namazı bir rekat eksik kıldı, yanlış kıldı, orucu yanlışlıkla bozdu, bunların hiçbiri kardeşlik zedeleyecek çapta işler değil alkol kullandı filan partiye oy verdi şu ayeti yanlış anladı bunlar da kardeşliği zedeleyecek şeyler değil lalkum <gülüyor> tehtedun hidayeti Allah kardeşliği canlı tutmaya bağlıyor çünkü valtakum minkum ummetun sizden bir grup bulunsun yeduune ilal hayri ve emrun bil ma'ruf ve siz bu kardeşlik müessesesini devam ettirecek şekilde iyiliğe çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, bir kardeş grubunuz muhakkak bulunsun, ve umul muflihun onlar kurtulacaklar. Kardeşlik grubu kurarsanız, birbirinizin kardeşliğini, ukuvveti devam ettirecek, ümmet çadırını güçlendirecek, işi yapanlar sayesinde kurtuluş gelecek. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا Daha önce parçalanmış ve ayrılığa düşmüşler gibi olmayın. مِنْ مَعْدِ مَا Ayetler, Allah'ın kitabı önlerinde olduğu halde parçalanmışlar gibi olmayın. ve كَلُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlara büyük bir azap vardır. يَوْمَ تَبْيَظُوا vujuhun o gün yüzler hangi gün kıyamet günü yüzler bembeyazda olacak ve tesvetlü vücûh kapkarada olacak yüzler ne konuşuyoruz ve atasimû biheblillâhi konuşuyoruz Allah'ın nimeti sayesinde mümin kardeş olduğunuz konuşuyoruz bu kardeşliği koruyacak müesseseler kurun diyoruz bu kardeşliği öncekiler gibi bozmayın diyoruz. Bozarsanız azaba uğrarsınız. Ya umatebtyaddu vucuhun ve tesveddu olur o zaman. Bir grup yüzler kapkara olacak o gün. Bir grup yüzlerde aydınlık olacak. Femellezine sevveddet vucuhum. O yüzü kapkara olanlar ekfertum ba'de imanikum. İman ettikten sonra niye sapıttınız? niye çıktınız yoldan denecek onlara fezu azabe bima kuntum tekfurun. Şimdi o nankörlüğünüz, kafirliğiniz yüzünden azabı tadın. Tekrar dikkat ediyoruz. Tekrar toparlıyoruz. Ayetin dışına taştım şimdi. Ta yukarıdan başladı mümin kardeşliği aşağı doğru indiriyor bu ayetleri bu şekilde. Übeyy bin Ka'b radıyallahu anh dizmedi. Allah dizdi peygamberine dizdirdi. Dolayısıyla bu ayetin yukarıdaki kardeşlikle ne bağlantısı var diyemezsin. Ayet devam ediyor çünkü. Ve amellezîne byaddat vecûhum yüzü beyaz olanlar, aydınlık olanlar fefîr rahmetillâh. Onlar Allah'ın rahmetine girecekler. humfiya fiyye Onlar o rahmette ebedi kalacaklar. Tilke âyâtullâh. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Hangisi Allah'ın ayetleri? Bir ateşin kenarında ırkçılık, asabiyet ve benzeri coğrafi sebeplerle dövüşürken İslam geldi, kardeş olduk bu dünyada. Bu kardeşlik Allah'ın bir ayetiydi. Bunu şimdi size hatırlatıyor Ali İmran suresi. Tilke ayatullah netluha aleyke bilhakk. Ey peygamber sana hak bir şekilde bu ayetleri açıkladık biz. E mallehu yuridu zulmen lil alamin. Allah bu dünyada kimseye zulmetmek istemiyor. Siz parçalanıp İslam cemaatini kaybederseniz zulüm kendinize yapıyorsunuz. Allah yapmıyor. En'am suresinin 159. ayetine dönüyoruz. İnne'llezine farku dinahum ve kanu şiy'a dinlerini parçalayıp grup grup olanlar var ya lesteminhum fi şey' ey peygamber sen onların bir işini görme artık. Sen onlarla bir ilgin yok innema emruhum ila Allah Allah'a kaldı onlar artık. Dinlerini parça parça yapanlar sünne yune bi uhum bima kanu yefalun Yaptıkları şeyin kaça mal olduğunu Allah onlara gösterecek kıyamet günü. Enam suresinin 159. ayeti. Les teminum fi şey. Sen onlarla bilgin yok. Dinlerini parça parça yapan önceki Yahudiler. Dinlerini parça parça yapan önceki ehli kitap. Senin ümmetinden de yaparlarsa, dinlerini parçalarlarsa. Şimdi bu ayetlerden sonra, hadislere geçmeden önce bir hakikati zihnimizde oluşturmaya çalışalım. Bu ümmetin çatı olarak büyüklüğünü, kendi şeyhinin, aleminin, mezebinin büyükleriyle sınırlı hale getirenler, bu ayetlerde nerede duracaklar? Ümmetin azametini, göklerle yer arasını dolduran büyüklüğünü, kasabasındaki tekkeyle, medreseyle sınırlı zannedenler, hanefi mezhebini İslam ve daha ötesi zannedenler, İslamın içinde şerefli bir hizmet okulu olarak göremeyenler, lafla söyleyip de fiiliyatta aksini yapanlar, bu ayetlerin neresindeler? Peygamber Aleyhisselam'a göre, lest minhum fi şey. Sen onlara göre bir şey değilsin artık. Sen onlarla bağlantını koparmış gibisin diyor Allah Teala. Evet ayet önceki ümmetleri anlatıyor. Kafa önceki ümmetlerin kafası ise aynı rezalet devam ediyor demektir bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de benzerleri var ama İslam cemaatle ayakta durur, cemaatin olmadığı yerde İslam'ın tarihi var kendisi yoktur İslam cemaatiyle büyüktür İslam'ı ümmet olarak bir bütün olarak göremeyenler ümmeti Muhammed'i küçültmektedirler fark etmeden ümmeti Muhammed'i küçültmek ne tür bir vebalse o vebalin sahibidirler Huzeyfe Tübdül Yemen radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili bir konuşmasını bir hatırasını bize naklediyor Bukhari'de ve Müslim'de diyor ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip hep güzel şeyler sorarlardı ben ise kötülükten korkan bir tiptim ben de ona kötülükle ilgili şeyleri sordum hadis Dedim ki bir gün ya Resulallah biz biliyorsun cahili hayatı yaşıyorduk. Yani Müslüman değildik. Allah bize bir Müslümanlık şeriat nasip etti. Bu bir hayır güzel bir şey. Bir daha bu geri gider mi? Bundan sonra İslam bizim bu, nerede soruyor bu soruyu? Medine-i Münevvere soruyor. Muhakkak böyle hurma yedikleri serin su içtikleri tatlı bir yerde soruyor mahzun bir anda sormuyordur efendimize sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki evet bu güzel günlerden sonra dumanlı günler gelecek ne demek duman ya Resulallah demiş benim çizdiğim çizginin dışında sistemlerin oluşturulması demek göreceksiniz anlayacaksınız kötülükleri dumanlı günler bu peki ya Resulallah bu günden daha kötüsü de olur mu? hani dumanlı ne demek? gene hayat devam ediyor İslam gene devam ediyor gönül kırıcı şeyler var sadece bundan da kötüsü olur mu ya Resulallah? evet olur o da cehenneme çağıran liderlerin olduğu günlerdir cehenneme çağıranların olduğu günler gelecek ya Resulallah kim bunlar? Kim bizi cehenneme çağırabilir? Ümmeti Muhammed olarak buyurmuş ki, onları size tarif edeyim mi? Onlar sizin gibi insanlar, sizin konuştuğunuz dili konuşacaklar. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, e, bunlar sizin gibiler, yani içinizden çıkacak. İçinizden çıkacak. Min cildetine, bizim soyumuzdan tipimizden onlar ithal değil o zaman ne yapayım ya Resulallah öyle bir güne rastlarsam demiş Huzeyfe buyurmuş ki cemaat cemaatel Müslimine ve imamehum müslümanların cemaatine uy imamlarına tabi ol burada şimdi zirveye çıktık cemaat diyor sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyorum cami cemaati değil biraz sonra göreceğiz kimi kastettiğini cemaatle demiş ki Huzeyfe radıyallahu anh diyelim ki ya Resulallah bir cemaatleri yok bir liderleri yok herkes grup grup olmuş ben ne yapayım o zaman Huzeyfe radıyallahu anh bugünleri görmedi ama Allah onu bizim adımıza konuşturdu biz gördük Huzeyfe de başımızın tacı olunca radıyallahu anh biz söylemiş, biz cevap almış gibi olduk. Ya Resulallah herkes kendi başının çaresine bakar bir durum olursa ne yapayım? Grup grup olurlarsa fe'atezil tilkel firaka kulleha o grupların hepsini bırak, bir ağacın köklerini çıkarıp yiyecek kadar zor duruma düşme pahasına da olsa bir dağın başına çekil. Çünkü ümmet, cemaat, şuurunu kaybettiyse camiler zaten gitmiş demektir. Dağ başında, tek başına yaşayabilirsin. Bukhari'de 3601. hadis, Müslim'de 1847. hadisi şerifi okuduk. Müttefekun aleyh demek. Kur'an-ı Kerim'den sonra ilk bilgi düzeyimiz bizim müttefekun aleyh yine Bukhari'de 7.054. hadis Müslim'de 1849. hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinliyoruz buyuruyor ki kim Müslümanların liderinden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabretsin çünkü Müslümanların cemaatini bir karış bırakan bir karış bırakıp giden cahiliye üzerine ölür bunun için işte ashabı ı kiram zor çetin günleri gördükleri halde ümmeti yalnız bırakmakla Yezid gibi bir adamın hayatında yaşamak arasında tercih yaparken bu hadisi şerifi unutamadılar. Halid bin Zeyd radıyallahu anh Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir insanı öyle bir adamın komutasında İstanbul'a getirten de odur bu ruhtur Tirmizi'de 2165. hadisi şerif aleykum bil cema'ah ve yâkum vel furka. size cemaatte olmanızı emrediyorum sakın bölünmeyin çünkü şeytan bir kişi ile beraberdir İki kişiden biraz da uzaktır yani mümkünse iki kişi olun İki kişi olun. Kim cennetin tam ortasında görmek istiyorsa kendisini cemaatle olsun. Hadisi şerif. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu manayı dolaylı ve farklı bir şekilde ifade eden en az 20 tane daha hadis-i şerifi var. Dersimiz hadis dersi değil, özünü bu hadislerden aldık. Kur'an açıkça beraber olacaksınız diyor. Bütün farklılıklara rağmen beraber olacaksınız. Kelimeyi tevhidliler bir arada olacak. Gruplar, ülkeler veya etnik yapılar bölmeyecek ümmeti. Farklılığa rağmen beraber olmak Allah'ın emridir. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Farklı farklıydı. Bugünkü bizdeki gruplaşmaların muadilleri. Mesela anlaşılsın diye örnek veriyorum. Biz selefi kime diyorsak şimdi, yaşam tarzı ve Amerikancılık manasında değil, Gafir güçlere alet olan adam manasında değil, düşünce tarzı manasıyla, kime diyorsak ashab-ı kiramın içinde o tipler vardı. Ebu Zer radıyallahu öyle biriydi mesela. Bugünkü biraz daha rahat düşünen tipler de ashab vardı. Ömer'in ismi altında toplanmışlardı ama. Hepsi Ömer'in eli koluydu. Anh. Hepsi Ali'nin yanında el kol oldular. Sonra Muaviye'nin yanında el oldular, kol oldular, dil oldular. Ümmet uğruna tabelalarını indiren insanlar Müslümanlardırlar. Vakıf tabelasını, dernek tabelasını, köy tabelasını, veya şeyhlik serfrikasını, icazetlerini, mollalık, hocalık, profesörlük, yazarlık, her neyse, beni ben yapan, bizi grup yapan şey, bunu ümmete feda ettikten sonra, bireysel olarak her türlü hizmetimize devam ediyorsak, Allah yolundayız, Allah'ın nimetiyle yaşıyoruz, ashab-ı kiramda olduğu gibi. Bu hadislerdeki cemaat kelimesi ne anlama geldiği konusunda yaklaşık bin senedir alimler inceleyip duruyorlar. Ortaya beş büyük görüş çıkıyor. Birincisi cemaat ümmeti Muhammed'in büyük yapısının adıdır. Kimdir büyük yapı? Allah diyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyen Kur'an diyen ashab-ı kiram diyen temel dinamiyimizde haccimiz aynı, Kur'anımız aynı, namazımız aynı. Teravih'i biri 8 rekat kılıyor, biri 12 rekat kılıyor, biri 20 rekat kılıyor. Bunu konuşmuyor. Bu ümmet farklılığı getirmiyor. Namaz, mezhep ve amel farklılığı getirir. İtikadımız aynı. Ebubekir'e sövmediğin sürece, radıyallahu anh. Ömer'e hakaret etmediğin sürece, Ali'yi basit görmediğin sürece, ümmetin imamı, Allah'ın arsanı gördüğün sürece sen ümmeti Muhammed'sin diyoruz. Bu büyük çatıya sevad-ı azam deniyor. Birincisi ümmet bu demektir. Biraz daha açarsak halk kitlesinin ümmet midir, haç mıdır, vatandaş mıdır ayıramayacağı için bunu temsil edecek yapı alimler yapısıdır. Yani bu büyük sevad-ı azam dediğimiz organizasyonu alimler temsil ederler aslında dolayısıyla alimlerdir bu ümmeti Muhammed'in cemaati çünkü Müslümanlar alimlerinin peşindedirler alimleri bir araya getirince köy kahvesinde oturan ya da öğle namazını caminin önünde bekleyen insanlar başka bir tarafa gidecek hali yok ümmetin alimleri alim koltuklarını işgal edenler Ümmeti Muhammed'e ruh vermesi gereken büyükler, tasavvuf önderleri, tarikat büyükleri yazarlar, çizerler. Bir yöne gittikleri için insanlar bir yöne gidiyorlar, parçalanıyorlar veya dağılıyorlar ya da birleşiyorlar. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'in cemaati kimdir? Alimlerdir deyince bu anlam çıkıyor. Üçüncü olarak denmiş ki, Ashab-ı bu ümmetin ön tekeridir. Onlar nereye gidiyorsa biz oraya gidiyoruz. Asabı ı kiramın gittiği çizgiden gitmeyen, onun açtığı izde yürümeyen insanlar, tekerin kopmuş şeklidirler. Dolayısıyla onlar bizim konvoyumuzda değiller. Binaenaleyh ashab-ı kiramdır cemaat dedik mi, yine aynı sözü ifade etmiş oluruz. Dördüncü olarak da, ümmeti Muhammed mesela, İstiklal cihadı diye birleştiğinde orada ümmeti Muhammed'in görüntüsü var demektir. Ümmeti Muhammed mesela Hac konusunda bin bir işkenceyle, farklılıkla vesaireyle engellenemediği halde Arafat'ta toplandı 3 milyon. Bütün dünya ırklarından, bütün yörelerden vesaire, coğrafyalardan, tam kıtalar ötesinde ümmet o işte, ümmet odur. Bir çeşit daha anlayabiliriz ümmeti Muhammed'in büyük liderlerinden biri Selahaddin örneğinde olduğu gibi ümmeti çatısı altında toplamış halbuki filan yerde başka bir devlet vardı öbür tarafta Fatimiler vardı vesaire vardı ama silahının gücüyle aklıyla zekasıyla ümmeti cihat meydanında bir araya getirdi. Bir şahıs etrafında da birleştiğinde orada da cemaat vardır. Bütün dünya Müslümanları bu 5. ekolde o liderin etrafında en azından ona ruhi destek vererek en azından gönül bağlılığı göstererek bir arada durmak zorundadırlar. Ümmet odur, cemaat o gün odur. Veyahut da işte Arafat'ta birleşme pozisyonu ya bir liderin etrafında, beşinci şık, dördüncü şık, bir olayın etrafında, bir konunun etrafında toplanıyorlar. Tıpkı Kabe namaz ekseninde bizi birleştirdiğinde namaz ümmetimizin görüntüsüdür. Dediğimiz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Özet olarak diyebiliriz ki cemaat, Ümmeti Muhammed'in toplu görüntü verdiği düşünce veya siyasi yapının adıdır. Ümmeti Muhammed budur. Dolayısıyla Ümmeti Muhammed'i kitaplarda filan aramıyoruz biz. Nerede arıyoruz? Olayların karşısında dünyadaki, Batılın karşısında bir arada duran güç olarak anlıyoruz. Asabik öyleydiler. Ümmete alim olmuş insanlar öyle olmak zorundalar. Aksi takdirde biz içinde bulunduğumuz İslam gemisini delen korsanlar oluruz. Hem bu geminin yolcularıyız, hem bu gemiyi döleriz. Geminin içinde küçük bir gemicik yapmaya kalktığımız zaman ya da ümmeti Muhammed'in bir fırtınada kullanacağı can kurtaran sandallarını kendi gemimiz yapıp başkalarını dışladığımız zaman ümmet dünyadaki mevcut binlerce etnik yapının binlerce dilin ve yüzlerce rengin kıtalar ötesinin birleştiği simgenin adıdır. Anadolu'da bir köy ümmeti temsil edemez. Ümmetten bir şerefli parça olur. Mısır'da bir köy ümmeti Muhammed değildir. Ümmeti Muhammed'ten bir şerefli parçadır. Mekke'den başka ahenkli bir etrafında döneceğimiz Kabe'nin bulunduğu bir yer yok. Medine'den başka başımızın sabit olduğu bir yer yok. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Burada bu anlayışı şu bahsettiğimiz anlayışı Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste çok müthiş bir şekilde özetliyor. Allah ondan razı olsun onun gibi ümmeti bir arada tutan büyük bir lideri görmeden ruhumuzu bu dünyada almasın diye dua ediyorum diyor ki la islam illa bi cemaat ve la cemaat illa bi imare ve la imare illa bi taat cemaatsiz İslam olamaz lider siz de cemaat olamaz itaat edilmeyince de lider çıkmaz büyük bir nefis terbiyesini Ümmeti Muhammed oluşturma güzergahını çiziyor burada Ömer radıyallahu. Anh. Herkes itaat etmeye, satılmaya değil. İtaat etmeye hazır olacak. Bir lider bulunacak. O liderin etrafında cemaat olacak. Aksi takdirde cemaat misyonlu gruplar bulunur ama bunlar İslam'ın cemaati olmazlar. İslam'ın cemaat rengini kullanan tüketiciler olurlar. Tükettikleri şey de İslam'ın gücüdür. İslam'ın geleceğidir. Ümmeti Muhammed'in yeryüzüne yayılma mücadelesini gevşettiğimiz enerjidir. Bu sebeple biz Ümmeti Muhammed, Ümmeti Muhammed'in cemaati derken İçinde alkol kullananlarının hatta inkar etmeden bulaştıkları faizin hatta zinaya bulaşmışların da bulunduğu alimlerin mürşitlerin takva insanların da bulunduğu bu büyük kitleye bu ismi veriyoruz. Bu büyük kitleden biz elli kişi bir kenara çekilip kimse yok bari kendimiz duralım deriz ama o büyük çatı biziz diyemeyiz. Dediğimiz an anahtarları iblise teslim etmiş oluruz. Bugünkü konuma gelindiğinde, yani bugünkü halimize geldiğimizde çaremiz nedir sorusuna şimdi gelmiyorum. Onu ileriki başka derslerde gündem yapacağız inşallah. Ama önce cemaati bir ruh olarak tanımamız gerekiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huzeyfe'ye bahsettiği şeyde ne çıkıyor ortaya adı halife mi adı reis mi adı kral mı adı padişah mı adı hakan mı bununla uğraşmıyoruz ümmet için mi var Kur'an tek kaynak mı Allah'ın sözü son söz mü buna bakıyoruz adı halife de olsa bir şey değişmiyor Adı kral da olsa bir şey diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten 30 sene sonra halifenin yerine kral gelecek diye mucizevi bir şekilde haber vermişti. Ben size çok canlı asla unutamayacağınız bir örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de vefat etti. Rabbine kavuştu. Ebu Bekir orada İslam devletini peygamberin halifesi olarak canlı tuttu. İki sene sonra Ömer geldi aynı işi yaptı. Ondan 10 on sene sonra yani Efendimiz'den de 12 sene sonra Osman radıyallahu geldi. 12 senede o durdu. 24,5 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret diyarı Medine İslam devletinin merkezi oldu. Ali radıyallahu bu merkezi büyük bir kurultayda da toplamadan yani neredeyse kendi başına karar verip küfeye taşıdı bir tek sahabi, İslam Devleti'ni Resulullah Medine'de kurdu. İlk üç halifemiz Medine'de yaşattı. Sen bunu küfeye taşıyamazsın diye, tek bir cümle söyleyen olmadı. Ali'ye söylenemezdi diye bir şey yok. Başka konularda Ali'nin karşısına dikildiler. Ama kimse bir itiraz etmedi. Neden? Çok önemli bu neden. Çünkü, o gün yaşayan ashab-ı kiramın derdi başkent neresi? Halife mi diyeceğiz, emirül müminin de diyeceğiz, padişah mı diyeceğiz, hakan mı? Bunlar önemli değil ki. Allah'ın kitabı yürüyor mu? Namaz kılınıyor mu? Küfre meydan okunuyor mu? Buna baktılar. Bunlar hepsi ister Medine'de devam etsin, ister Kûfe'de devam etsin. Bir daha da Medine-i Münevvere İslam devletinin merkezi olamadı ondan sonra. Biz bizim gibi uç noktalara takılanlar zamanında olsaydı Alimallah bunun için büyük mitingler yapardık. Ali radıyallahu anh'ın da önünü keserdik. Peygamber davasına hıyanettir bu çünkü biz sembollere takılıp kalıyoruz. Ali radıyallahu anh ve onun adamları, ashab-ı kiramın o güne kalmış yiğitleri meselenin özüyle ilgilendiler. Ali bu devleti Sibirya'ya taşısaydı gene bir şey demeyeceklerdi ona. Hiçbir şey demeyeceklerdi. Nitekim başka bir sahabi Muaviye Küfeden aldı Şam'a taşıdı. Gene kimse bir şey demedi. Tabi'inlerin küçük çocuklarının bulunduğu dönemde Bağdat'a taşındı. Gene bir şey denmedi. Tabi o tabi'in döneminde Bağdat'taydı. Kimse bir şey demedi. Yahu mühim olan ezan nerede okunuyor? Fe eyyüma beledin fi fîhismullâhi adettü arca'ehe min lübbevtâni diyor ulemamız nerede Allah'ın adı yüceltiliyorsa Allahu Ekber diyorsa vatanımız orası bizim İslam'ın merkezi de orası dolayısıyla adı halife mi oldu bu çok önemli bir ayrıntı değil ama burada demokrasiye geçişte de uygundur Laiklik sistem olarak sakıncasızdır neuzubillah öyle bir batıl söz söylemiyorum ben hayır öz duruyor Kur'an duruyor şeriat duruyor e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mehabeti duruyor erimemiş dağılmamış Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri yerinde Allah bir şey söyleyince bütün ağızlar kilitleniyor İslam'ın merkezinin Pekin olmasında bile bir sakınca yok Pekin olmasında bile sakınca yok biz Sembollerin etrafında dönüp durmuyoruz. Biz değerlerimizin etrafında bekçilik yapıyoruz. Değer dediğimiz şey şeriatımızdır. İslam'ımızdır. Ümmetimizdir. Ümmetimizin oluşumu olan cemaatimizdir. Aynı şekilde yani Ümmeti Muhammed bütün e, İslam olan toprakların hepsinin Beyat etmesi, bir arada bulunması diye bir şartla da kilitlenemez. Ali radıyallahu an küfeye İslam devletini taşıdı. Muavi radıyallahu an Şam'da tereddütlü bir dört sene geçirdi. Bu burada nasıl oluyor diye. Geldi gitti, görüşme yapıldı vesaire. Yani İslam bir şey zarar görmedi bundan. Orada da ezan devam ediyor. Burada da devam ediyor. Bağdat İslam merkeziydi. Endülüs, Bağdat'taki sistemle e, organik bağı olmayan, Farklı bir İslam merkeziydi. Kitap aynı, sünnet aynı, Maliki mezhebi aynı, Hanefi mezhebi aynı, her şey aynı. Endülüs'te bugünkü yaşam sistemini, Bağdat'ta, Bağdat'taki yaşam sistemini Endülüs'e, Whatsapp'la gönderecekleri bir imkan yok. Arada denizler var, arada onlarca ülke var. Böyle bir dünyada, oradakiler şeriatı devam ettirsin de, ne olursa olsun, yani biz İslam birliği deyince, toprakları böyle, mesela Akdeniz'i, kurutup Türkiye ile e, Mısır'ı böyle vinçlerle filan çekip yanaştırıp böyle bir, bir birlik olacak ya İslam birliği bu değil bu çocuk oyunu oynamıyoruz biz burada İslam birliği Allahu Ekber'in her yerde aynı şekilde Allah'a davetin her yerde aynı şekilde Kur'an hükümlerinin her yerde aynı şekilde olmasına diyoruz dolayısıyla biz İslam'ın sembolik birleşimlerini değil Müslümanların gerçek birleşimlerini birleşme olarak konuşuyoruz bir başka mesele mesela bir İslam liderinde yüzde yüz sahabe kalitesini arama herhangi bir saflığı veya basitliği içinde de değiliz Ebu Bekir standartlarında oldun veya olmadın yoksun gözümüzde diyemeyiz ki kafir olmasın şeriatımızı baş tacı etsin fasıklığına son noktada razıyız neden çünkü ümmet birliği ve cemaat uğruna yapamayacağı fedakarlığı yok bu ümmetin çocukların kendi canını şehit etmeye hazır bir ümmetiz biz dolayısıyla bir fasıkın fıskı uğruna ümmetimizi savaşlara sürüklemiyoruz ne yapıyoruz? Alimlerimiz, davetçilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz onun fasıklığını kuşatma altına alıyorlar. Emri bil maruf yapıyorlar. Nehyanil münker yapıyorlar. Fıskını icra etmeye fırsat vermiyorlar ona. O da fıskıyla yuvarlanıp gidiyor. Abbasi halifelerinin kaç tanesi fasık olarak itham edilmeyecek tiptirler. Bizim Allah onlara rahmet ettiğimiz, etsin dediğimiz, Osmanlı sultanları arasında fasık olarak itham edilecek kimse yok mu? Ama daha sonra İstanbul yok. Kampanyalarından sonra biz ne yaptık? Kahredilen peygamber övgüsüyle kullanılan ve elde tutulan İstanbul'u iten anlayışa karşı İstanbul sultanlarını fıskla itham edilmişlerine rağmen hep beraber kucakladık. Hala kucaklıyoruz. Bu ümmetin değerinin üstünlüğünü gösteriyor. Ümmet anlayışının zirve olduğunu gösteriyor. Bu sebeple biz ümmeti Muhammed'in cemaatini ararken ince ayarları kendimize yapıyoruz cemaate değil. Biz ince ayarları düzelmiş bir nesil oluruz Teheccüd bile kaçırmayan nesil oluruz. Öyle birini Allah başımıza verir. Ömer, dünyada peygamberlerden sonraki sayılı 3-5 insandan biriydi de, yönettiği insanlar sarhoş muydu? Öyleydiler de Allah onlara Ömer'i nasip etti. Ali radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anh'ın karşısına çıkmış birisi de, ona, işte sen bu işi beceremiyorsun gibi bir cümle söyleyecek, edebiyatta yapıyor, demiş ki, ya emirul müminin, ben Ebu Bekir ile Ömer'in günlerini gördüm, ne mübarek günlerdi yahu, yani sen, beceremedin bu işi, çok kan aktı demiş, dönüp ona demiş ki, cahil adam, Ali ile konuşuyor, edebini bozmuş, bana bak demiş, Ebu Bekir ile Ömer, geri döndüğünde beni görüyorlardı, ben geri döndüğümde seni görüyorum demiş, yani senin gibi cahil, akılsızı, Allah bana verdiği için bu hale geldi bu işler, diyor demiş radıyallahu an dolayısıyla biz kendimizi çünkü bir kişiyiz biz aileyiz yüz müslüman bir aradayız yüzde yüz ince ayarlarımız en basit gıybetin bile yapılmadığı ince ayarlarımız çok kuran okuyan ayarlarımız sünnete ittiba eden nafileleri ihya etmeye çalışan ayarlarımız sağlam olur bunu ararız arayalım aramak zorundayız ama ümmetin cemaatinde bu ince ayarı, büyük kitleyin, bir buçuk milyar kitleyi şimdi mesela, bu ayarlara getirme iddiamız sadece bir hayaldir. Ve bu hayal, bizim kaçamamızdan kaynaklanıyor. Aslında kendimizi ayarlamayı istemediğimiz için, nefislerimizin zevklerinden feragat edemeyeceğimiz için zorluyoruz, ümmeti hep konuşuyoruz. Kendimizi konuşsak, Allah. Ra'd suresinde ne buyuruyor 11. ayette? Kendinizi düzeltmedikçe Allah hiçbir şeyi düzelttirmeyecek size. Kendimizi düzeltmek zor geliyor. Yalandan, gıybetten, fısktan ve bir türlü menhiyattan kurtulmak zor geldiği için bize kolayı tercih ediyoruz. Nedir kolay? Düzelsin ümmet. Başına Ömer geçsin. Bu kolay bir slogan. Bu slogan kurtarıcı değil. Burada önemli bir noktayı muhakkak konuşmamız lazım. Ee, Müslümanların bu cemaati başka şey, bu cemaati oluşturmak için ortaya çıkmış oluşumlar, gruplar başka bir şey. Mesela canlı misal daha rahat anlayalım diye, Ümmeti Muhammed'in 100 sene öncesinde hemen hemen, Hasan el-Benna diye bir gerçeği var. Hasan el-Benna, bugün konuştuğumuz bu yürek yarası şeyleri, düzeltmek için ortaya çıkmış, mümin, muvahhid, mücahid bir insan. Allah ona rahmet eylesin. İnşaallahu teala da şehit olarak Rabbine gitti. ama, Hasan el-Benna ve onunla ortaya çıkan hareket, İslam cemaati değildir. selahaddin Eyyubi ile ortaya çıkan hareket, İslam cemaatidir. Çünkü ümmeti Muhammed'in küfür karşısında tek cephesiydi o. Minberlerde onun için dualar yapıldı cuma vaktinde. O da silahıyla ve aklıyla ümmeti bir arada tuttu o ümmet adına cemaatti itaat edilmesi gerekiyor Hasan el-Benna yaşasaydı şehit edilmeseydi 50 yaşın 50 sene üzerine yani yaptığı çalışmanın 50 sene üzerine bütün dünya müslümanları tarafından benimsenen bir hareket olsaydı her yer ona bağlı olsaydı o da Selahaddin olacaktı öyle olmasın diye hunharca şehit edildi zaten bir oluşumun hedefi selahat dinleşmek olabilir Kudüs ekseninde ümmeti toplayabilir ne dedik sabit bir dava ortası etrafında ümmeti toplamak da cemaati yansıtıyor olabilir o ortaya çıkana kadar boş boğazlık yok kuru iddia yok başkalarını cahil pısırık kafir yanlış yolda diye uyarmak yok çünkü ortada büyük bir eksiklik var. Nedir o? Ümmetin cemaati yok. Bahsettiğimiz manada. Ashab-ı ön teker olarak gittiği yerden arka teker olarak gitmek olmuyor. Grup yapamıyor bunu. Bunu yapmak için filan yerde, Medine'de, İstanbul'da, Kahire'de, Sivas'ta bir yerde toplanabilir insanlar. Endonezya'da, Malezya'da toplanabilirler. Veya da Kazakistan'da toplanabilir Müslümanlar. Ama bu güç, bu realite kabul edilene kadar bunlarınki gayrettir, güzel niyettir. Allah onların niyetlerine göre mecur tutacaktır. Ama bizim dışımızdakiler dedikleri an zaten cemaat ruhunu yitirmişlerdir. Ondan sonra konuşacak bir şey yoktur. Dolayısıyla Müslümanların bu maksatla, böyle ulvi maksatlarla Ortaya çıkmış gayretleri, oluşumları, grupları hürmet edilmesi gereken, dualarla desteklenmesi gerekendir. Ama onlara zorlama yapmak, yani bu gruba girilecek, aksi takdirde siz ümmetin cemaatinde değilsiniz demek batıl bir harekettir. Sana vahiy gelmiyor ki. Senin doğru yolda olduğunu ben nereden bileceğim? Neyle ispat edeceksin iddianı? Bu Hasan El Benna için de geçerli. Başkası için de geçerli. Birinde bu hedefe yaklaşma oranı çok yüksektir. Öbüründe biraz düşüktür. Önemli değil. Ama ümmeti Muhammed tarafından, yani müminler tarafından, elbette batılı güçler tarafından kastetmiyoruz. Benimseniyor olduğun zaman, senin Türkiye'nin, Avrupa'nın, Afrika'nın, Asya'nın neresinde bir Müslüman varsa, senin çalışma mekanizmana, kendisini uyarlamaya çalıştığı ve bunun bir yoğunluk oluşturduğu ağır kitlesel bir harekete dönüştüğün zaman sen güç olarak ağırlık kastediyorum sen ümmeti Muhammed'in selahattini oldun demektir Haçlılara karşı birleştirdiğin için bizi bir noktada birleştirmen ümmetin cemaati olmanı beraberinde getiriyor bu sebeple gruplaşmalar coğrafi isimlendirmeler mesela Anadolu bu işin özüdür kim dedi Anadolu bu işin özüdür Anadolu şerefle 6 asır bu sancağı taşımıştır 6 asır daha taşır inşallah diye umut ederiz ama diğer yöreleri köreltme manasında söyleyince batıl bir söz söylemiş olursun. Bu önemli bir nokta cemaat anlayışını konuşmak için. Yine cemaat anlayışı ile ilgili söylenecek bir söz daha var. Peki bu gruplar ve benzeri çalışmalar çalıştık çalıştık çalıştık bir bütün olarak İslam toprağına ve coğrafyasına döndüğümüzde 3 milyonda bir ediyor gücümüz bizim. Bu kadar senelerdir çalışıyoruz. 3 milyonda bir ediyor. Ne açıdan söylüyorum bunu? Yani sembolik bir rakam olsun diye. Yani binde 1 falan desem, çünkü çok büyük bir parça. Mesela biz otursak, halifeli bir toplum için, şöyle bir çalışma yapacağız desek, 500 kişi bir başlasak, sonra 5 bin kişi olsak, 1,5 milyarın ne kadarını yapıyoruz biz? Aslında her tarikat, her vakıf budur ya. Hangi partiyi kurarsan kur. Mesela işte, Hindistan'da Müslümanlar şu kadar yüz milyonlar Endonezya'da Müslümanlar Malezya'da Müslümanlar çok kalabalıklar yani bir parti ol sen orada Malezya'nın %90 oyunu al İslam aleminin ne kadarısın dünyanın ne kadarısın sen senin bereketin bütün İslam alemini kuşatır onu kabul ederiz ama avuçlarının içine alacağını zannedemezsin bu bir defa strateji bilmeden büyük laflar ederek Küçük tuzaklara düşme sonucuna getirecek seni. Bu sebeple biz böyle küçük çalışmalar yapıyoruz. E bu kuşat bir ümmeti. Bir dakika. Başta ne dedik? Ümmet açısından değeri düşük, çapı küçük işler olabilir. Benim imanımı, şeriatıma bağlılığımı, Peygamber aleyhisselamın emrine sadakatımı ispat etmesi bakımından yüzde yüzdür bu iş beni gerisi ilgilendirmiyor yani ben ekmeği bütün alıp eve götürecektim bütün ekmek yok bitti ekmekler sadece 3 dilim ekmek var o zaman aç kalırım diyor muyum bari o 3 dilimi alıp götürüyorum bölüşüp onu yiyoruz bütününe ulaşamadığımızın parçasına ulaşmak zorundayız parçasını en azından kaybetmemek zorundayız bir başka meselemiz ümmeti Muhammed'in Cemaati ile ilgili bu cemaat mantığı ile ilgili eğitim yapılırken bireysel eğitim unutulursa cemaat ümmeti sömüren güce dönüşür. Sadece bireysel eğitimle ilgilenilir. Abdest öğretir gibi ümmet şuuru öğretilmezse ümmetçikler oluşur bu sefer. Yine ümmet cemaati olmaz dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi 13 sene bireyleri eğitti 10 senede de cemaatini kurdu 23 yılda da İslam devlet oldu dolayısıyla bizim herhangi bir şekilde namazla ümmet kavramını birbirinden apayrı parçalar gibi görmemiz mümkün değil bu bir cahilliktir Allah muhafaza buyursun ümmeti Muhammed'i biz görmek zorundayız ama ümmetle uğraşıyorum diye abdestsiz namaz kılacak halim yok abdest eğitimimizde devam edecek bu bir şuur meselesidir Yahudi bunu yapmıyor mu? İslam topraklarını kana bulayan örgütler beline bomba bağlayıp sağa sola insan katliamına gidecek vahşileri nasıl yetiştiriyorlar? yani sakallı sakallı Güya namaz kılan insanları katil yapıyorlar. Demek ki hem kitlesel çalışma ruhu hem bireysel eğitim bir arada tutulabilir. Bunlar olmaz şeyler değil. Şuramızı canlı tutarız. Ümmet mefhumunu ayakta tutarız. Üç gün sonra beklenecek şeyi bugün beklemeyiz. Aceleci olmayız. Ben İslam devletini görmek istiyorum. Rüyalarım bu, hayallerim bu, bununla mutlu olacağım, ama benim yedinci torunum da bunu görse, vallahi ben mutlu olurum, Halid bin Zeyd, radıyallahu anh, İstanbul'a geldi, onun 10. torunu ancak görebildi fethi, ama ona yetti o, kıyamet günü İstanbul'un, Fatihi olarak dirilecek Allah'ın izniyle, ve İslam'ı kapsamıyla hayatı kuşatan, gücüyle tanımak ve tanıtmak zorundayız mesela biz İslam devleti İslam cemaati kuracağız ama Medine'deki ahlak kuracağımız şeyin bir parçasıdır Kur'an bilmeyen ahlakı soğuk insanlar İslam cemaati kurmayacaklar ki Kur'an ne istiyorsa onun için mücadele edeceğiz bu Ümmeti Muhammed 100 sene önce 500 milyonluk bir kitleydi daha kolaydı. Bugün bir buçuk milyar oldu. Bu eğitim çok daha zorlaştı. Yarın inşallah iki milyar olacak. Eğitim çok daha zorlaşacak. Bunu Allah'a davet edenler, hoca efendiler, şeyh efendiler, yazarlar, çizerler bu mantıkla bakacaklar. Yüz sene önce haftada bir makale yazmak yetiyordu. Şimdi dört makale yazsınlar. Yirmi sene sonra on makale yazsınlar. Daha önce hoca efendiler köyde vaaz ediyorlardı insanlar bu şuuru anlasınlar diye. Şimdi kapı kapı dolaşsınlar. Her kapıya haftada iki defa gitsinler. Ümmetiz biz yeryüzünde Allah'ın muradını gerçekleştirmek için varız ve Allah hiçbir şekilde bu çok kolaydır merak etmeyin ben size rahmet indireceğim demedi Nuh Aleyhisselam'a bakın ne kadar uğraştıysa siz de o kadar uğraşacaksınız dedi. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme bile muafiyet getirmedi. Taif'te işini kolaylaştırmadı. Hendek'te işini kolaylaştırmadı. Uhud'da işini kolaylaştırmadı. Bunun adı cihattır. Bunun adı Allah için ayakta durmaktır. Bunun adı ümmeti Muhammed'in bu çağlar ötesi coğrafyalar ötesi uzayı bile kuşatan Allah'ın muradını gerçekleştirme cihadıdır. Ve alhamdulillah Rabb